1987 numaralı konu, ateşin temimi i Dari'ye itaat etmesi, Medine'ye gitmiştim, üç gün mescidde kaldıktan sonra temimi i Dari beni alıp yemeğe götürdü, çok fazla acıktığım için çok yemek yedim, bu sırada hare denilen yerde bir yangın çıktı, Ömer, Temim'e geldi ve, git şu yangını söndür, dedi, Temim, ey müminlerin emiri, ben kim oluyorum, dedi, fakat Hazreti Ömer onu kaldırıncaya kadar ısrar etti. Ben de onların arkasından gittim, baktım ki Temim eliyle yangın topluyor gibi bazı hareketler yapıyor, yangın çekildi ve iki dağın arasına girdi, Temim de arkasından girdi, Hazreti Ömer, gören hiçbir zaman görmeyen gibi olmaz, dedi.